Açık Radyo 94.9 Evet bugün trajik haberler gelmişti. Ee, i̇lk önce doktorların üzerinde üniformalarıyla beraber tıp fakültesi öğrencilerinin tutuklandığını, ellerinin kelepçelenip hep arkadan kelepçelerine hep gözaltına alındığını söyledik. Sonra gelen gelişmelere daha doğrusu gördüğümüz fotoğraflar üzerinden konuşacak olursak, Ethem Sarı Sülüğün cenazesine, Tabutuna bir müdahale olmuş tazekli suyla beraber bununla alakalı bazı görüntüler vardı. Şimdi de e, İsmail Saymaz'ın canlı olarak bildiriyor Radikal Gazetesi'nin internet sitesinden polis e, Feriköy mezarlarının içinden dışarıya doğru gaz bombası atıyormuş. Buna dair de e, İsmail Saymaz'ın düştüğü bir not var. Bu da oldukça trajik bir durum olsa gerek ama Feriköy'de de insanlar sokaklara çıkmışlar. E, ellerinde bir araya getirdikleri malzemelerle beraber de barikat kuruyormuş İsmail Saymaz'ın haberine göre. ...günün mana ve ehemmiyetine uygun düşecek bir tablo diyebiliriz. Mezarlıktan. Mezarlıktan dışarı doğru, sokağa doğru fışkıran gaz bombaları. Ancak bu absürtlükte bir evet. tablonun tamamlayıcı unsuru olabilirlerdi diye bakabiliriz buna da doğrusu. Evet. Ee, Ethem Sarısülü'nün durumundan, daha doğrusu cenazesinin durumundan bahsedelim istiyorsanız. Ankara'da Gezi Parkı protestoları sırasında polis kurşunuyla yaşamını yitiren Ethem Sarısülü'n e, Kızılay'a gitmeye çalışan cenaze konvoyu Çevik Kuvvet tarafından durdurulmuş. Kızılay'da konvoyu bekleyen gruba polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etmişti. Bunu hatırlatalım dün saat 1 itibariyle. Ve şimdi gelen son haberlere göre de Ethem'in cenazesinin Kızılay'da vurulduğu yere götürülmesinin engellenmesi üzerine Batıkent'te bulunan Pir Sultan Abdal cemevine geri getirilmiş. Burada Mork'a konulurken Kızılay'daki tören için bulunan grupta kente gelmişler Ankara'da. Yeni katılımlarla beraber cemevinin önünde on binlerce kişi toplanmış. Bundan bahsediliyor. Daha sonra cenaze morgdan çıkarılıp cemevi önüne getirilerek bir Alevi dedesi tarafından tören başlatılmış. Meydanda Bulunanların rızalık ve helallikleri alınmış. Ardından kitlede e, slogan atmışlar. Her yer Taksim, her yer direniş, direne direne kazanacağız şeklinde. Ve e, burada da gerçekleştirilen bir tören var. E, yine Radikal Gazetesi'nin Can Güler Yüzlü ve Mesut Hasan Bendin'in canlı aktarımıyla detaylarını da görebilmek mümkün bu haberin. Durum bu. Yani son gelişmeler böyle. İnsanlar... E, Taksim civarına çıkar, çıkarılmamaya çalışılıyor. Bir kordon altına alınmış e, polis tarafından. Bugün sabah itibariyle siz de söylediniz İstanbul dışından uçaklarla polis, polis getirilmişti. Evet. E, ve bu polisler de İstanbul'un muhtelif yerlerine konulmuştu. En, en son olarak da e, askerden de yararlanılmıştı. Jandarmada Mecdeköy'ün hemen köprünün altına barikat kurmuştu. Böyle bir durum vardı. Bir de valinin açıklaması var. Onla alakalı da elimizde bir ses kaydı var. Belki ona da kulak vermemiz mümkün olabilir. ...üzerinden çok yoğun, özellikle çocukların olduğuna, ölüler, yaralılar olduğuna dair de yoğun, maalesef e, ajitasyon maksatlı haberler yayınlanmıştır. Bunu ben gerek valimizin basın birimi vasıtasıyla sizlerle paylaştım, gerekse kendi Twitter hesabımdan da buna ilişkin dokümanları da sizlerle paylaşmış olduk. Değerli arkadaşlar 16'da yapılmış olan çağrı gerçekten Taksim bölgesinde temin edilmeye çalışılan huzur ortamını bozacak niteliktedir. Bu nedenle sevgili halkımızın bu çağrılara bu dönemde itibar etmemesi daha sonra yapılacak olan uygun ortamlarda her türlü toplanma, gösteri, miting vesaire alanlarda bu imkanların hukukun içerisinde kullandırılabileceğini ama bu ortamın stabil bir ortam haline dönüşünceye kadar sağlıklı olmayacağını ve bu nedenle de bu çağrılara e, katılınmaması hususunu e, hususen belirtiyorum. E, emniyet birimlerimizin kullanmış olduğu tomalardan e, tazikli suyla birlikte bazı araçlarda da renginden zaten fark ediyorsunuz. Biraz daha rengi e, daha koyu olan su da püskürtülüyor. Bu da ilaçlı bir sudur. Ama hiçbir şekilde Hiçbir şekilde kimyasal e, bir etki içeren kimyasal nitelikli bir su değildir. Yani hatta şunu söyleyeyim bu tür suların önüne artık vatandaşımız bile göstericiler bile alıştı. Ya bana bana da su at diye rahatlıkla gelebiliyor. Yani bu suları vatandaşımız da görüyor. Ya biz su bunu sıkmak istemiyoruz. Şunu söyleyeyim bunun çarşı grubu Beşiktaş'la hiçbir ilgisi yoktur. Bu olaylarda bu olaylarda barikatlar kurarak bunları yönlendiren ve bu işleri organize eden ama aynı zamanda ifade ettiğiniz taraftar grubu içerisinde de pozisyon alan kişiler vardır. Doğrudur. Bu konularla ilgili gözaltı işlemlerinin sayısı toplam 22'dir. Ama bu 22'yi şöyle söyleyeyim. Yani çarşı grubundan 22 kişi alındı şeklinde verirseniz çok büyük hata olur. İfade ettiğiniz bazı kişiler bu grupların içerisindedir. Ama tamamı çarşı grubuyla bağlantılıdır demek hassızlık olur. Elbette ki Türk mesleğinin onurunu ve bütün insanları e, hiçbir ayrım yapmaksızın e, kucaklaması e, noktasında e, saygı duyuyoruz. Ama göstericilere e, adeta gösteri alanlarının içerisine girerek oradan e, göstericilerle birlikte hareket etme şeklindeki Şeyleri. tespit edilmiş olan tespit edilmiş olan görüntüler varsa bunlara yönelik de elbette ki işlem yapacağız. E, doktor ve sağlık personeli veyahutta sağlık okuyanı olarak tarif edebileceğimiz birkaç kişi de bu gözaltıların içerisinde mevcuttur. Doğrudur. Evet. Mutlu İstanbul Valisi Hüseyin Abni mutlu konuşuyordu. Ve tazikli suyun içinde bulunan bir eczanın, eczada değil de ilaç dedi o ama insanların artık alıştığını ve neredeyse talep ettiklerini söyleyecek kadar Zorlandı insanın yorumlamakta zorluk çektiği birtakım açıklamalarda getirdi. İlaç tedavi amacıyla kullanılan evet. bir şeydir, dolayısıyla insanları te tedavi etmekte daha koyu renkli bir ilaç kullanarak tedavi etmekte de başarı kazanıyorlar herhalde diye bakabiliriz. Fevkalade düzgün müdahale demişti. Fevkalade düzgün müdahale dedi. Çok özür dilerim. Sözünüzü kestim ama ben gerçekten yani bu cümleyi anlayamıyorum. İnsanlar, protestocular artık kendileri geliyorlar. Gel bana sık diye. Bu şekilde dalga geçilebileceğini ben yani daha önce görmemiştim. Ama oluyor. Bundan sonra her yeni durumda da. Alışmamız lazım galiba. Evet alışmamız lazım. Ve özellikle de şeyden bahsedelim. Hı, Hüseyin Abin Mutlu'nun açıklamaları şeyi de izah etmekte zorluk çektiğimiz bir durumdaydı. Yani sayı vermeme konusunda da ısrarlıydı. Yani çarşı grubundan. Toplam 22 kişi şey yapıldı ama bunun hepsinin çarşı grubundan gözaltına alındığını söylemek evet. çok büyük hata olur dedi. Yani 12 diye almıştık. Halbuki belki de 12'yi dememek için ...böyle dolambaçlı... ...çok büyük bir söz ustalığı yapıyor... ...neyse biz şimdi öbür... ...tarafa geçelim... ...kurtuluştaki duruma... ...duruma geçiyoruz... ...biraz önce sözünü ettiğimiz... Evet. ...kurtuluşta da büyük... ...büyükçe bir gösteri ve polis müdahalesinden bahsediyorduk... ...İsmail Saymaz'la konuşacağız şimdi... ...merhabalar İsmail... ...merhaba kolay gelsin... ...merhaba... Teşekkür ederiz. Bir kere e, sağlık durumun iyi mi? E, gaz durumları falan nasıl? Ya burada sabah e, saat o, 11'den itibaren kurtuluşta göstericiler toplanmaya başladı. Önce cadde üzerinde 100 kişilik bir grup vardı. E, ağırlıklı mahallelilerden ve gençlerden oluşuyordu bu topluluk. Kurtuluş Caddesi'nin girişini polis tutmuştu. E, sık sık e, buradan e, biber gazı atışları yapılıyordu. Ki burada gene birkaç gösterici başından ve çeşitli yerlerinden yaralandılar ve sopak içerisinde oluşturulmuş revirlerde, gönüllü doktorların kurduğu revirlerde muayene edildiler. Daha sonra Feriköy istikametinden gelen göstericilerle kurtuluş yönünden gelenler birleştiler ve kurtuluş ağzını tamamen kapattılar. Polis Halasker Gazi Caddesi'ne doğru çekildi. Bu arada göstericiler tahtalarla barikatlar kurdular. E, polis de e, gazla karşılık verdi. E, öte yandan e, polis Ermeni mezarlığı içerisinden de e, kitleye e, biber gazı atınca e, ortalık karıştı. E, göstericiler de mezarlığı taşladılar. E, ardından polis mezarlıktan çekildi. Göstericiler mezarlığa da e, girmiş oldular. Öte yandan e, hemen Feriköy girişinde Dürüsu, Protestanların Dürüsu Kilisesi'nin hemen yanında bir inşaat vardı. Buradaki inşaatların e, ahşapları yaklaşık 250 metrelik bir zincir oluşturularak kurtuluşa doğru elden ele taşındı. Ee, ve burada hem kurtuluş girişinde hem e, Feriköy girişinde iki barikat oluşturuldu. Öte yandan e, disk yönünden gelen Abide Hürriyet Caddesi girişinde de bir barikat oluşturuldu. Burada şu an 500 civarında e, gençlerden ve yine mahallelerden oluşan bir e, topluluk e, polise karşı direnişini sürdürüyor. Öte yandan camlardan mahalleliler e, tarhsitli su, su, limon ıslat bez yardımı e, yapıyorlar e, kimi mahalleliler bankonlarına çıkarak gençlere ıslıklar, alkışlarla e, destek veriyorlar e, bu, e, fakat polis de e, ara ara e, biber gazı atarak e, karşılık veriyor bunun içinde çeşitli sulu kovalar oluşturulmuş ve gelen biber gazları ya bu kovalara atılıyor ya e, polise geri gönderiliyor Ara ara yoğun gazdan ve kimi şişkilerini isabet etmesinden ki bu nadiren görülüyor. Yaralamaların olduğunu görüyoruz. Çatışma bu menvalde devam ediyor. Evet İstanbul'un çeşitli kesimlerinde ciddi ayaklanma devam ediyor. Buna karşı polisin de çeşitli biçimlerde müdahale ettiğini de görüyoruz demek ki. İsmail evet. Saymaz çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dikkatli şey, ol. Evet, dikkatli olmalı. <gülüyor> <gülüyor> İyi yayınlar. Görüşmek, görüşmek üzere. Evet. Böyle bir durumdan, kurtuluştan Radikal Gazetesi muhabirlerinden İsmail Saymaz durumu bize bildirdi. Çok sürreel aslında gerçeküstü olan şeyler anlatılıyor. Sürekli konuşuluyor. Artık kendimiz de yani her türlü hayal gücünü de zorlayan manzaralarla karşı karşıya. Tezat da var ama. İşin içinde bir tezat da var. Örneğin insanların yürüyüşüne engel olunurken bazı yerlerde, Feriköy'de, Taksim'de vesaire e, tophanenin hemen yukarısına çıktığınız zaman Galata civarında e, insanların yürüyüşüne mani olunurken bir diğer tarafta, bugün saat 17.30'da Kazlıçeşme'de de düzenlenecek olan mitingde mitinge giden yollarda hız sınırı Kaldırılmış çuvallarla tabelaların üzerine e, engellenmiş bu hız limitini gösteren tabelalar. Seçim mitingine yönelik hazırlıkları sürdüren insanlar da e, bu hız sınırı tabelalarını çuvallarla örtmüşler. Neden? E, acele. Acele var galiba. Ama nereye acele var onu bilmiyorum. Açıkçası. Ben de bilmiyorum. Hız sınırları kapatılması bunu... E... Normal kurallara uygun vatandaşların ya da kuralların <gülüyor> korunmasını sağlamakla yükümlü polislerin yapmış olduğunu düşünmek mümkün değil. Değildir tabii. Ya yani, polis yapar mı öyle şey? Yapmaz. Ee, fakat böyle bir durum varmış. AK Parti İstanbul İl e, Başkanlığı'nın düzenlediği milli iradeye saygı mitinginin yapılacağı yere gelmek üzere Üsküdar ve Kadıköy'den vatandaşlar vapurlarla Avrupa yakasına geçiyor biliyormuş. Vapur geçişleri serbestmiş orada herhangi bir engelleme ile karşılaşmıyorlarmış böyle bir durum var. Evet olağanüstü durum her tarafta devam ediyor demektir. Bir e, saat 16.30'a geliyor. Bu arada e, şeyin dayanışmanın Taksim dayanışması'nın verdiği e, 16'daki bir toplantı çağrısına da e, vali mutlu da zaten söyledi. izin verilmedi polis tarafından. <gülüyor> Müdahale edilerek engellenmiş olduğu da düşününe bunun olmadı yani böyle bir şey ve şimdi bir ara vermenin zamandır saat 16:30 oluyor. Açık Radyo 94.9